Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Uray Su hakkında bu haftada pek çok haftada olduğu gibi kuraklıktan bahsetmeye devam edeceğiz. Çünkü kuraklık devam ediyor. Kuraklık devam ettiği gibi hiçbir önlem alınmamaya da devam ediyor. Ama biz önce kuraklık küresel bir mesele, iklim değişikliği küresel bir mesele. Önce e, kuraklığın biraz hani küresel boyutundan bahsedelim. Dünyadan haberlerle daha yeni veriler elimize geçti. Evet. Bir haber evet. sitesi e, iyi özetlemiş. Bunu da biz burada aktaralım istedik. Hı hı. Dünyanın başı kuraklık tehlikesiyle belada e, başlığıyla verilmiş. E, çok sayıda ülke var e, kuraklıktan hı hı. etkilenen. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde hissedilen ve bir düze e, önlemin alınmasına yol açan kuraklık. Ülke topraklarının yüzde otuz beş ...kişi ve 40'a yakın bölümünü hmm. etkilediği söyleniyor. Teksas ve Oklahoma'da kuraklıktan hmm. nasibini almış durumda. Evet, ee, yine bir başka ülke kuraklığın etkili olduğu Çin. Burada da tarımsal üretim olumsuz etkileniyor. Kuzey ve orta kısımlarda yaşanan kuraklıkla birlikte ülkenin büyük kısmında elektrik ve su kesintileri baş görmeye baş göstermeye başlamış. Bizde de zaten böyle bir parça. Bazı yerlerde oto yıkama, yüzme havuzu suyu kullanımı gibi e, kullanımlara Sınırmalar sınırlama getirilmiş. getirilmiş. Evet. Brezilya e, kahvesiyle ünlü. Evet. Özellikle kahvenin yetiştirildiği Güneydoğu bölgesi kuraklığa teslim olduğu söyleniyor. Bölgede son 80 yılın en düşük yağışı gerçekleşirken ülke genelinde ise son 40 yılın en kurak dönemi yaşandığı belirtiliyor. Tabii bunun e, Brezilya ekonomisine de e, yansıması oluyor. En somut örnek ise kuraklık sonucu hmm. rekolte kaybına uğrayan kahve fiyatlarının 2013 yılı sonundan bu yana ...yüzde %70 artması. <gülüyor> Farkındaysanız bizde <gülüyor> de aynı durum söz konusu. Evet. Vişneden başlamıştık. Bu hmm, yıl bu ayın rekor işte. şeyi e, şampiyonu limonmuş. Değil evet. mi? Evet, ha. %33 oranında fiyat artışı gerçekleşti evet. limonda. Evet. Eee UNICEF'in ve uluslararası kuruluşların yayımladığı rapor ve notlar var. Onlara baktığımız zaman bu yıl kurak, kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan ülkeler onlardan biraz bahsedelim. Öncelikle Hindistan. Geçen yılki muson yağmurlarının ardından şiddetli bir kuraklık başlıyor. Riski kuraklık riski olan bölgeler için hükümet seferberlik halindeymiş. Ülkenin 12 eyaletinde yaşayan 130 milyon insan 100 yılın en ciddi kuraklık riskiyle karşı karşıya. Evet. Şimdi bu söylediğin çok vahim ama İran'a geçelim. İran Aha. aynı durumda kuraklık kaynaklı kayıpların telafi etmek üzere hükümet 1.7 milyar dolarlık bir yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamış. Sadece kuraklığın etkilediği alanlarda su tankerleri ve su arıtma üniteleri için İran 200 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Haberin devamında şöyle bir cümle var ki bu cidden tüyleri diken diken eden bir cümle. Artık diyor ki İran tarımsal üretim için su kaynaklarına bakmıyoruz diyor. Suyumuzun var olup olmadığına Hı -hı. bakmıyoruz. Mevcut koşullarda öncelikli olmaktan çıktı diyor tarım. Hı -hı. Sadece içme suyuna ilişkin evet. bir projeksiyon yapabiliyorlar ya da bu ihtiyacın karşılamaya yönelik adımlar atabiliyorlar. Bu evet. vahim bir durum. Çok vahim bir durum Amda. Fas'a geçiyoruz. yine son 10 yılın en kurak dönemini geçiriyor Fas'ta. 633 milyon dolarlık acil durum planını devreye soktular ve söz konusu kuraklıktan ülkenin ekilebilir tarım arazisinin %70'i etkilenmiş durumda. Hı hı. Hiçbir şey yapılamıyor yani artık burada. Pakistan kuraklıktan dolayı e, ülke içerisinde göçün e, oluştuğu söyleniyor. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalmış. Çoğunluğu köylerin oluşturduğu 3 milyonu aşkın insan kuraklık yüzünden ...açlık ve susuzluk tehlikesiyle... ...karşı karşıya olduğu söyleniyor. Evet. Etiyopya... ...60 milyon nüfusu var Etiyopya'nın... ...ve yaklaşık 80 milyonu, pardon Sekiz ...8 milyon. milyonu. Yani %10'undan fazlası. %10'undan fazlası... E, ...kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya... ...susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya... ...bunun 1.4 milyonu da... ...5 yaşın altındaki çocuklar. Evet. Somali kuraklık meselesini çok fazla Hı -hı. E, duyduğumuz bir ülkedir. Somali'de evet. kuraklık kadar ani e, sağanak yağış ve o da gerçekleşiyor. Bu e, kuraklık ve ani sağanak yağışının e, yarattığı tehlikeler her geçen gün. Arttığı ifade ediliyor. Kranik açlığın yaşandığı ülkede kuraklığa bağlı rekolte kayıpları yüzünden 1 milyon insan gıda güvenliğinden yoksun olduğu söyleniyor. Hı hı. Sudan'da yakın gelecekte 2.8 milyon kişi güney kısmında kuraklığa bağlı olarak gıda sıkıntısı yaşayacak deniliyor. Evet. Uganda ve Afganistan'da da durum benzer nitelikte. Uganda'da 550 bin insan kurallık. Kuraklık yüzünden rekoltedeki kayıplara paralel olarak gıda sıkıntısı yine Afganistan'da da e, hayvanların %60-80 oranında e, telef olduğu söyleniyor. Yeterli hmm. beslenememekten ve su bulamamaktan. Evet dünyada durum böyle hiç iç açıcı değil kesinlikle. Ama Türkiye'de de durum çok farklı değil. İstanbul'da yurt genelinde zaten kuraklığı tüm şiddetiyle hepimiz hissediyoruz. Barajların doluluk oranları İstanbul'da artık e, ortalaması... %18.69 oldu. Bu doluluk oranına baktığımız zaman geçen seneki aynı zamanlardaki doluluk oranın %27.40'ne tekabül ettiğini görüyoruz. Yani neredeyse dörtte birine düşmüş durumda. Evet. Aynı zamanda İstanbul'da son on yılın en düşük oranı bu. Ee, tabii sadece Türkiye'de değil, pardon, İstanbul'da değil, Türkiye'de de durum var. Evet Evet. Botan'da yine benzer durumlar var. Baraj seviyeleri düşmüş. Çiftçi endişeli. Elazığ'da Keban Barajı kurudukça açığa çıkan yerlerde tarım yapılmaya başlanmış. Yalova'da son 35'in en kurak gün günleri yaşanıyor. Şehrin sadece bir aylık suyu kalmış ve tasarruf yapılmadığı halde takdirde 10-15 günlük süre içerisinde su kesintileri de başlayacakmış. Yani bunlar son birkaç gün içinde duyduğumuz kuraklık haberlerinden bazıdır. Evet. Yani evet. bunları tek tek saymaya kalksak. Programlar yetmez, evet. öyle bir durum. Evet. Şimdi e, Akgün de programın başında e, işte kuraklık şiddetlenirken buna, e, buna karşı herhangi bir tedbir alınmadığından da bahsetmişti. Öyle bir tabloyla çok e, net bir biçimde karşı karşıyayız. Buna örneğin bir tane e, haberleri derlerken gözümüze ilişti ve bunu da paylaşmak istedik. Bu da Hatay'da e, ilginç bir haber. Hatay'ın... E, nasıl söylenir? Türkiye topraklarına katılışının evet. 75. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapılıyormuş. Resmi bir kutlamadan bahsediyoruz. O sırada da tören alanının e, temizlenmesi için defalarca e, alan e, yıkanmış. Bol sularla yıkanmış ve bunun üzerine de bölgede büyük bir yani insanlar protesto etmiş. Hmm. Tam resmi geçit töreni içerisinde yetkililere seslenmişler. Seslenmelerinin nedeni Hatay'da Yaklaşık bir aydan beri ciddi Daha bir fazla zaten. olabilir yani. e, su kesintisi yaşanıyor olması hı hı. ve Hatay Belediyesi bu dönem içerisinde yapabildiği şey şudur evet. e, yapsın herhangi bir itiraz hı. yok ama e, şöyle bir şey söylemiştir vatandaşları suyu tasarruflu kullanın çağrısı yapmıştır. Tabii yaptıkları zaten hep o yani. Başka evet şey insanlar da bunun üzerine hı. orada e, yetkilileri protesto etmişler üzerlerine tabii ki hemen hı. çevik gelmiş falan evet. filan. Fezlik. Ama arka planı istersen biraz daha anlatalım Hatay'ın. Evet yani aslında bu olayın gelişmesi şöyle. Haziran ayında bile zaten çeşitli protestolar devam ediyordu. Çünkü su kesintileri vardı. Bunun nedeni de aslında şey olması hani Hatay'ın Büyükşehir Belediyesi olması dolayısıyla... ...artık bir takım altyapıların yenilenmesi gerekiyor. O yüzden hani kesintiler başlıyor. Bir de zaten kuraklık var. Kuyulardaki su yetmez hale gelmiş. Bu şeyler devam ediyor. Yani protestolar devam ediyor Haziran'dan bu yana ama doğru düzgün bir önlem alınmıyor insanların tepkisi Hı. aslında ona bir yandan böyle olurken bir yandan da işte asfaltı defalarca yıkıyorlar suyu ısraf ediyorlar sonra da vatandaşa suyu tasarrufluk kullanın diyorlar insanlar buna isyan ediyor yani evet. olup biten bu. Evet onun dışında e, Karadeniz'i bile aslında yani şimdi baktığımız zaman normalde kuraklık etkiledi. Kuraklık etkiledi. Bol yağış iklimiyle bilinen bir yer Karadeniz. Ordu'nun Fatsa ilçesi de kuraklıktan nasibini aldı. Özellikle fındık mevsiminin olması o yüzden sulama oluyor. Ve memleketlerine farklı illerden dönen Fatsalılar susuzlukla karşı karşıya gelmişler. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grubu mahalle mahalle gezmeye başlamış ve... Tankerlerle, Tankerlerle su, su veriyor insanlara hı. yani olan bu. Hı hı. Evet ee, ve şey e, yani tüm bu mahalle depolarını doldurarak su sorununa bu şekilde çözüm bulmaya çalışmışlar. Ve e, haberlerde şöyle lanse edilmiş bu büyük şehir belediyesi itfaiyesi vatandaşlardan bu hareketiyle beğeni kazandı. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık en temel hakkımızı aldığımız zaman hem de bunu hı hı. bu şekilde aldığımız zaman e, belediyeyi kutlar hale geldik yani. Evet. artık. İstanbul'da da e, son günlerde e, kesintiler olmaya daha yoğun olmaya başladı diyelim Bayramın evet. üçüncü günü ben yoktum ama İstanbul'da e, kesintiler olduğu <gülüyor> evet, oldu. e, ikinci günü üçüncü günü kesintiler olduğu söyleniyor evet. e, Ve insanlar artık evlerini e, bidonlar musluklu evet. bidonlar hmm. koymaya başladı Akgün sen de koydun evet. biliyoruz <gülüyor> Ben de koydum evet gittim Eminönü'nden aldım bir tane musluklu bidon ...şey aklıma geldi benim yürürken de ya... ...şimdi Veysel Eroğlu şey diyordu... ...işte eski dönemleri anlatırken... Evet. ...kendilerinden önceki... Yani ...bir on beş gün önce falan böyle bir beyanatı evet, olmuştu... ...sadece o kadar kısa bir süre önce... ...şey diyor... ...bizden önce susuzluk sorunu vardı... ...su kalitesi yoktu, su rengi sarımsı bir renkteydi... ...evler tamamen bidon ev olmuştu... ...her köşede benzin satar gibi... ...su istasyonları vardı, su satıyorlardı... ...bazı büyüklerimiz o günlere o ızdırabı hatırlıyorlar... ...falan diye böyle... Devam etmiş Allah'ın izniyle eski günleri yaşatmayız. Su her daim akacaktır. Benim aklımda bu sözler böyle çınlarken elimde de bidonla dolaşıyorum emineni sokaklarında. <gülüyor> şimdi her tarafta damacana suyu şey var. Bizim küçücük sokağımızda bile üç tane değişik damacana suyunun bayisi var. Yani. Satış noktası var. Ne değişmiş? Onu düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi bir yandan kuraklık var ama bir yandan da e, sellerle boğuşuyoruz. E, şimdi. Hı -hı. Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalarda genelde bunu söylüyorlar. Yani e, susuz kalmayacağız. Evet yağışlar gerçekleşiyor. Ama evet. e, bilmek lazım ki bu yağışlar ancak barajın havzasında gerçekleşirse barajların doluk oranlarını arttırıyor. Birazdan biraz, bir bu konuyu yani. biraz daha e, konuşmaya çalışırız. Hı hı. E, ama e, seller e, alıp götürüyor bir yandan. İşte yine bayramı takiben hemen hı hı. ertesi günlerde yoğun yağışlar bir sürü ıı, tıkanıklığa yol açtı. B o bunlardan hı. bir tanesiydi. Hı hı. Pek ee, çok insanın dükkanına sular bastı, suar, e, bastı. şunu e, net bir biçimde söylemek gerekiyor ve ya da anlaşılması gerekiyor aslında kuraklık ve e, ani yağışlar yağış miktarlarının artıyor olması beklenmedik bir durum değil bunu yıllardan Esenlikle. beri bilim insanları söylüyor zaten ve dile getirilmeye hı. çalışılıyor. Kuraklığın arkasından aniz yağışlar gerçekleşiyor. Ee, geçtiğimiz aylardaydı e, işte Bulgaristan'da e, çok evet. ciddi bir e, sel, olmuştu. sel olmuştu. Arkasından hemen kuraklık. Soma, Somalip pardon. E, yıllardan beri aynı şeyi e, yaşayan ülkedir ve şunu kavramak lazım herhalde iklim değişikliği zaten var olan kuraklık ve selin. ...ya da yağış miktarlarındaki de, e, değişimin arttırıcı faktörü hmm. olmayan bir şey hmm. var etmiyor. Olanların şiddetinin hmm. sayısını arttırıyor. Evet yani 6 ayda yağacak yağmur ne bileyim işte bir saatte yağabiliyor. Hmm. işte bu yani sonuçta evet. su miktarı sabit ama nasıl yağdı hangi şiddette yağdı çok evet, önemli. Yoksa yetkililer dönüp bu tür hani kuraklık var eleştirisini eleştirisi hmm. kuraklık var... ...bunun karşısında bir şey yapmıyorsunuz dendiği zaman... Aa bakın yağmur yağdı, hani kuraklık vardı. Allah yardım ediyor diyorlar zaten genel. Diyorlar yok Hı -hı. böyle bir şey işte. Evet öyle demiş şiddetli yağmurlardan aldığı ilhamla Eroğlu şöyle demiş İstanbul'da su meselesi yok Allah yardım ediyor. Ne zaman ihtiyaç olursa Cenabı Allah yağmuru gönderiyor demiş. Yani onun açıklamasını sen yaptın zaten. Hı -hı. Şimdi bir ara verelim müzikle. Rasputina'dan dinliyoruz. Sweet Water Kill Evet, su hakkında bu hafta yine kuraklıktan bahsediyoruz. Kuraklık ve sel. Selden bahsediyoruz. Evet, e, İstanbul'dan bahsediyorduk. İşte seller oluyor. İstanbul'u birkaç haftadır, birkaç aydır hatta seller götürüyor. Ama yetkililerin açıklamaları, ah ne güzel işte barajlarımız doluyor şeklinde oluyor. İSKİ'nin sayfasına girdiğiniz zaman görebilirsiniz zaten. Orada barajların seviyelerinde bir günlük yağmurlu günde artış miktarı on binde bir falan yani... %0.01, 0.02 falan gibi o civarlarda artıyor. Yani gerçekten doğru düzgün bir etkisi yok. Zaten o suyun çok büyük bir kısmı betonun üzerinden, her taraf beton olduğu için mazgallara kayıyor. Olduğu gibi kanalizasyondan denize Deniz gidiyor. Akıyor. Sadece baraj gölünün üzerindeki yağış baraj gölüne düşüyor. Onun da zaten çok faydası olmuyor dediğimiz gibi. Evet. Evet. E, vatandaş artık şey yani Bunu Şamar oğlanına döndü diyebiliriz Herhalde değil mi bir sel bir kuraklık Bu şekilde aynen, aynen. gidiyor e, Ve Buna hani... karşı geliştirilen itirazlara da Yetkililer hmm. e, kulaklarını Tıkamış durumda sanki aynen. olağan e, Bir e, durum yaşıyormuşuz gibi genelinde de hani somada da e, başbakan öyle söylemişti madenin hmm. e, madenciliğin fıtratında Maden, vardır hmm. deyip 1800'lerin başından itibaren <gülüyor> meseleyi <gülüyor> e, ele almıştı <gülüyor> e, top başta şimdi en son İstiklal Caddesi'nde su baskınlarınanın ardından şöyle bir açıklama yaptı dünyanın birçok yerinde bu tufanları görüyorsak dünya birtakım sinyaller veriyor demektir. Bir açıklama yaptı. Evet günaydın demek <gülüyor> gerekiyor. Yani hiç mi iklim değişikliğini e, duymadınız? E, bu tür e, felaketlerin sayısının artacağı noktasında bilim insanları yani yarım yüzyıldır yok çeyrek yüzyıldır yaklaşık 30 senedir hmm, falan. Tabii Bilimsel ee, raporlar yani. yayınlıyorlar hiçbirini ha. mi dikkate almadınız bir yandan bunu söylemek lazım bir yandan da işlerine geldiğinde şu argümanı kullanıyorlar e ne yapalım iklim değişti e, diyerek sanki kendilerinde herhangi bir sorumluluk e, yokmuş, yokmuş mi, gibi mi? davranıyorlar oysa e, bu e, iklim değişikliğine neden olan politikaların mimarlarının her birinin sorumluluğu vardır bu. Ha. Kuraklıkların, ...kuraklığın bu kadar şiddetlenmesinde, yağış miktarların bu kadar artmasında yani termik santrallerin sorumluluğu vardır. Termik santrallere lisans verenlerin sorumluluğu vardır. Ulaşımı e, raylı taşımacılık değil de otomobile yönlendirilenin sorumluluğu vardır. Öyle evet. uzar ki bu liste aslında Hı. bu sistemden kaynaklı bir sorumluluk vardır demek evet. gerekiyor. Evet yani bir de Türkiye'nin böyle demesi çok mali var çünkü... Dünyada salımı en hızlı artan ülke unvanı Türkiye'nin zaten. Evet. Evet şimdi kuraklıkla devam edersek e, kuraklık kendini bir de kuruyan göller, nehirler, yok olan ekosistemler şeklinde de gösteriyor. E, bunlardan bir tanesi de Sapanca Gölü. Daha önceden de çok ele aldık Sapanca Gölü. O yüzden kısaca geçeceğiz. Sapanca Gölü biliyorsunuz hem Sakarya'nın hem de Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan bir su varlığı. Ve öyle bir şey ki buranın suyu normalde hani siz dokunmasanız, kirletmeseniz... ...olduğu gibi kullanılabilecek kadar temiz ve hazır içme. Ancak bir süredir zaten gündeme geliyor. Gerek tüpraş gibi enerji şirketleri soğutma amaçlı buradan yasal olmayan şekillerde büyük miktarlarda su çekiyor. İşte o yetmiyor. Bu şeyi gölü besleyen nehirler üzerinde 25'e yakın galiba... Evet. Şey var su şirketi evet, ambalajda şirketi su, su, su şirketi var Hı -hı. onlar çekiyor falan zaten gölü mahvetmiş durumdalar evet, içinde şimdi, su yok. Buna karşı belediyenin birtakım girişimleri oldu. Örneğin Tüpraş'a ilişkin dava açtı. Evet. Ee, biliyoruz takdirden karşıladık ee, ama belediye bir yandan hem vatandaşa e, tasarruflu davranın derken hem işte e, gölün önemini arz eden e, ifade eden açıklamalarda bulunurken. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sulama ihalesini verdiği firma Park Bulvar Refüş ve kavşaklardaki hmm. ağaçları, çimleri, Sapanca Gölü'nden e, alınan tankerlere doldurulan e, sularla hmm. suladığına dair haberler yansıdı. Evet. E, zaten problem burada ortaya çıkıyor. Yani bir olağanüstü bir durumu yaşadığımızı fark etmek gerekiyor. Bir genel politikalarda değişiklik yapmak gerekiyor. Bir de en ufak adımlarda su tasarrufunu, su verimliliğini dikkate alıcı işler yapıyor olmak evet. lazım. Şimdi e, belediye, kamusal hizmet alanı ve sen e, kamunun çıkarlarını sanıyor olması gerekiyor belediyenin. Hı -hı. Özür dilerim, belediye ya, sen dedim. <gülüyor> e, nasıl bir firma e, ihale etti, bu işi ihale ettiği firmanın Sapanca Gölü'nden su taşımasına... Hı. Çimleri sulamak üzere. İçme suyuyla çim sulamak bu. üzere izin Hı. verebilirsin. Evet. Ya zaten bu çim meselesi de çok önemli bir mesele. Türkiye'nin pek çok parkında falan çimleri görüyoruz ama Türkiye'nin iklimine hele şu anki iklimine toprağına hiçbir şekilde elverişli değil. E, bu zaten İngiltere'de, İrlanda'da kendiliğinden yetişen bir bitki. Bunu yer... Ne e... görürsek yapmayız. Aynen öyle. Yani bu bir peyzaj bitkisi olmamalı Türkiye gibi bir yerde. Zaten bakın bununla ilgili önlemleri bir tek e, biz düşünmemişiz. Bu Las Vegas'ta da su sorunu olduğu için çim konusu gündeme gelmiş. E, sadece çim değil belli saatlerde e, haftanın bir gününde bahçe sulama falan gibi e, önlemler alınıyor. İşte mesela burada şey var bir tane. 1 metre çim yetiştirmek için yılda 2100 litre su gerekiyormuş. Böyle bir şey yerine su tasarruflu bir bahçede 30 35 litreli ...rahatlıkla idare edebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle şeyler de yapılmış. Şimdi Las Vegas'ı özel olarak... E, ...konuşalım istemedik açıkçası. E, eleştirilebilecek bir sürü... şey vardır. Sonuç hı hı. itibariyle... ...çölün ortasına siz bir e, vaha yaratıyorsunuz. Evet. Su olmayan bir yere hı su taşıyarak... Hı. ...yapıyorsunuz falan filan. Bir sürü e, eksiği ve gediği olan bir... E, ...şehir diyelim. Ama e, cezalandırma yönteminden... E, Değil de Hı -hı. cezalandırma yöntemi değil de hani ödüllendirme yöntemiyle de bir takım adımlar atmaya çalışmışlar. Evet. Ee, 2002 yılından beri yapıyorlar. Colorado Nehri'nin kayıtlı tarihinin en e, kurak döneminden itibaren e, çöl bitkileri ekmeleri için vatandaşlara metrekareye 15 dolar e, şey vermişler, para vermişler. Evet. Yani çimden vazgeçip Hı -hı. çöl bitkileri yetiştirmeleri için. Evet. Evet. Bu, bu uygulamalar güzel örnek alınacak tarafları var bizde ise hemen hemen hiçbir şey yapılmıyor suyun verimli kullanımı veya tasarrufunu merkezi almayan yaklaşımlarla suç sorunu çözülemez. Ama buna rağmen işte şuradan yok Melen'den alalım suyu, yok Sakarya'dan getirelim. Bunun yerine daha az su kullanmamız lazım ve verimli kullanmamız lazım. Zira zaten yüzde 46'sı musluklara ulaşmadan kayboluyor suyun. Evet, %38. yüzde şey, 38.7'li yedisi İstanbul geneli için söyleniyor. Hı hı. İSKİ buna itiraz ediyor. Yüzde 26 evet. hı hı. civarında bu yüzde 38.7 odaların belirttiği e, miktar e, ama daha e, kapsamlı bir e, mücadele yöntemi benimsemek gerekiyor ve burada da Hı. doğa ve insan öncelikli olmak durumunda çünkü bu Çar kanalizasyon değil, a, evet. daha doğrusu altyapı hizmetlerinin yenilenmesi meselesi özel sektöre devredildiğinde e, maliyetleri düşürme uğruna e, çok olumsuz sonuçlarda doğurabildiğini biliyoruz e, asıl ancak e, Hı -hı. Politikaların belirlenmesinde basılması gereken temel doğa ve insan olmak durumunda. Evet. Kabaca böyle özetleyebilirsin. Evet son bir şey de birkaç cümle daha söylersek iklim değişikliğini de merkeze almayan hiçbir yaklaşım kuraklığa veya susuzluğa çare getiremez. Bu konuda Türkiye en sonlarda geliyor bunu biliyoruz. Yani karbon salın azaltılması için... Kesinlikle bu termik santrallerin ortadan kaldırılması gerekiyor, izin verilmemesi gerekiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinden başka şansımız yok artık. Yani bunu anlamamız gerekiyor biz. Ayrıca bir su sorunumuzun olduğunu uygun davranış biçimlerini de geliştirmek evet. gerekiyor. Hı -hı. En son hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimleri içerisinde yapılan Hı -hı. mitinglerden evet. bir tanesinde en kalabalığı diye çok övünülerek anlatılan mitingde belediye ait işletme e, ambalajlı su işletmesi e, çok sayıda diyelim hani on binlerce ha, bin e, ambalajlı suyu e, bedava dağıtmış durumda e, kimisi içilmiş kimisi bir yudum içilmiş durumda Çöplük çöplüğe dönüştürmüş halinde e, su çöplüğü yani. e, kalmış e, oysa suyumuz yok suyu tasarruflu kullanım Evet yani bu konu bitmez <gülüyor> evet. su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.